Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? O büyük haberden, kıyametten mi? Ki onlar onda ayrılığa düşmektedirler. Hayır, ileride bilecekler. Hayır, hayır, ileride bilecekler. Biz yeryüzünü bir beşik yapmadık mı? Dağları da birer kazık kılmadık mı? Sizleri çift çift yarattık. Uykunuzu bir dinlenme yaptık. Geceyi bir örtü yaptık. Gündüzü de bir geçim zamanı yaptık. Üstünüze yedi sağlam bina gök çattık. İçlerine ışık saçan bir kandil astık. Yoğunlaşmış bulutlardan şarıl şarıl bir su indirdik. Onunla taneler ve otlar çıkaralım diye ve sarmaş dolaş bağlar, bahçeler çıkaralım diye. Kuşkusuz o hüküm günü kararlaştırılmış bir vakit olmuştur. O gün sura üflenir, bölük bölük gelirsiniz. Gökte açılmış kapı kapı olmuştur. Dağlar yürütülmüş, serap olmuştur. Kuşkusuz cehennem gözetleme yeri olmuştur. Azgınlar için son varılacak yer olmuştur. Orada çağlarca kalacaklardır. Orada ne bir serinlik tadacaklar ne de içecek bir şey. Ancak bir kaynar su ve irin içecekler. Bir ceza ki tam yaptıklarına uygun. Çünkü onlar hiçbir hesap ummazlardı. Ayetlerimizi yalanlıya yalanlıya tam bir yalancı olmuşlardı. Bizse her şeyi sayıp bir kitaba geçirmişiz. Onlara şimdi tadın cezanızı, artık size azabınızı artırmaktan başka bir şey yapmayacağız denir. Kuşkusuz takva sahipleri için, bir kurtuluş var. Bahçeler var, bağlar var. Memeleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar var. Dopdolu kadehler var. Orada ne boş bir söz işitirler, ne de bir yalan. Bunlar Rabbinden yeterli bir bağış olarak verilir. O göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Rahmandır. Hiç kimse ondan bir hitaba malik olamaz. O gün ruh ve melekler sıra sıra dururlar. Rahmanın izin verdikleri dışında hiç kimse konuşamaz. İzin verilen de doğruyu söyler. İşte bu hak gündür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. Biz sizi yakın bir azapla uyardık. O gün kişi ellerinin ne takdim ettiğine bakacak ve kafir diyecek ki ah ne olaydı ben bir toprak olaydım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla andolsun şiddetle çekip çıkaranlara usulcacık çekenlere Yüzüp yüzüp gidenlere, yarışıp geçenlere, derken bir iş çevirenlere, yemin olsun ki kıyamet var. O gün deprem sarsar, onu ikinci bir sarsıntı izler, yürekler vardır o gün kaygıdan hoplar. Gözler kalkmaz saygıdan. Diyorlar ki, biz tekrar eski halimize mi döndürülecekmişiz? Biz çürümüş kemikler olduktan sonra ha? Öyleyse bu çok zararlı bir dönüştür dediler. Fakat o bir tek haykırıştır. Bir de bakarsın hepsi meydandadır. Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani Rabbi ona kutsal vadi tuada seslenmişti. Haydi demişti git Firavun'a çünkü o çok azdı. De ki ister misin arınasın? Seni Rabbinin yoluna ileteyim de ondan korkasın. Musa Firavun'a o büyük mucizeyi gösterdi. Fakat Firavun yalanladı karşı geldi. Sonra koşarak dönüp gitti. Derken adamlarını topladı da bağırdı, ben sizin en yüce Rabbinizim dedi. Allah da onu tuttu, dünya ve ahiret azabıyla yakalayıverdi. Kuşkusuz bunda saygı duyacaklar için bir ibret vardır. Yaratılışça siz mi daha çetinsiniz yoksa gök mü? Onu Allah bina etti tavanını yükseltti onu bir düzene koydu gecesini kararttı kuşluğunu çıkardı bundan sonra da yeryüzünü döşedi ondan suyunu ve otlağını çıkardı dağlarını oturttu sizin ve hayvanlarınızın geçimi için fakat o her şeyi bastıran büyük felaket geldiği vakit o insanın neyin peşinde koştuğunu anladığı gün, gören kimseler için cehennem hortlatıldığı vakit, artık her kim azgınlık etmiş ve dünya hayatını tercih etmişse, kuşkusuz onun varacağı yer cehennemdir. Kim de Rabbinin divanında durmaktan korkmuş, nefsini boş heveslerden men etmişse, kuşkusuz onun varacağı yer cennettir. Sana o kıyameti soruyorlar, ne zaman kopacak diye. Sen nerede, onu anlatmak nerede? Onun son ilmi Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkacak olanları uyarıcısın. Onlar o kıyameti görecekleri gün... Sanki dünyada bir akşam veya kuşluğundan başka durmamışa dönecekler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Peygamber yüzünü ekşitti ve döndü. Kendisine âmâ geldi diye. Ne bilirsin belki o temizlenecek veya öğüt belleyecek de öğüt ona fayda verecek ama buna ihtiyaç hissetmeyene gelince sen ona yöneliyorsun. Onun temizlenmemesinden sana ne? Ama sana can atarak gelen, Allah'tan korkarak gelmişken sen onunla ilgilenmiyorsun. Hayır hayır sakın. Çünkü o Kur'an bir öğüttür. Artık direyen onu düşünür. O, o, Değerli sahifelerdedir, yüksek tutulan tertemiz sahifelerde, yazıcıların ellerindedir. Değerli, iyi yazıcıların, o kahrolası insan ne nankör şey. O yaratan onu hangi şeyden yarattı, bir damla sudan onu yarattı da biçime koydu. Sonra ona yolunu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü de kabre koydurdu. Sonra dilediği vakit onu tekrar diriltir. Hayır hayır doğrusu o hiç Allah'ın emrini tam yerine getirmedi. Bir de o insan yiyeceğine baksın. Biz o suyu bol bol döktük. Sonra toprağa nasıl da yardık. Bu suretle orada ekinler bitirdik. Üzümler, yoncalar, Zeytinlikler, hurmalıklar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, Meyveler, çayırlar bitirdik. Siz ve hayvanlarınız faydalansın diye, Kulakları sağar eden o gürültü geldiğinde, O gün kişi kaçar kardeşinden, Anasından, babasından, eşinden ve oğullarından. Onlardan her birinin, o gün başından aşan işi vardır. Yüzler var ki o gün parıl parıl, güler sevinir. Yüzler de var ki o gün tozlanmış, onları karanlık bürümüş. İşte onlardır kafirler, haktan sapanlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş katlanıp dürüldüğünde, yıldızlar bulandığında, dağlar yürütüldüğünde, kıyılmaz mallar bırakıldığında, vahşi hayvanlar bir araya toplandığında, denizler ateşlendiğinde, sularının çekirip volkanlar halinde ateş püskürdüğünde, nefisler eşleştirildiğinde İyiler iyilerle, kötüler kötülerle bir araya toplandığında, diri diri toprağa gömülen kıza sorulduğunda, hangi günahtan dolayı öldürüldü diye, amel defterleri açıldığında, gök sıyrılıp açıldığında, cehennem kızıştırıldığında ve cennet yaklaştırıldığında, Herkes ne getirmiş olduğunu anlar. Şimdi yemin ederim o sinenlere, Gündüzleri gözden kaybolan yıldızlara, O akıp akıp yuvasına gidenlere, Yöneldiği an geceye, Nefeslendiği ağardığı an sabaha ki, Kuşkusuz o Kur'an değerli bir elçinin sözüdür. O elçi güçlüdür, arşın sahibinin yanında çok itibarlıdır. Orada ona itaat edilir, güvenilir. Arkadaşınızı cin çarpmış değildir. Andolsun o, Cebrail'i açık ufukta gördü. O, gayb hakkında cimri de değildir. O, kovulmuş bir şeytanın sözü değildir. Hal böyleyken siz nereye gidiyorsunuz? O, Alemler için öğütten başka bir şey değildir. İçinizden doğru gitmek isteyenler için. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemeyince siz dileyemezsiniz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök çatladığı vakit, yıldızlar döküldüğü vakit, denizler yarılıp akıtıldığı vakit, kabirlerin içi dışına getirildiği vakit, Herkes neyi önünden gönderdiğini ve neyi geri bıraktığını bilir. Ey insan! İhsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir? O Allah ki seni yarattı, seni düzgün yapılı kılıp ölçülü bir biçim verdi. Seni dilediği herhangi bir şekilde parçalardan oluşturdu. Hayır hayır! Siz cezayı yalanlıyorsunuz. Oysa, Üzerinizde koruyucular var. Değerli yazıcılar. Onlar siz her ne yaparsanız bilirler. Kuşkusuz iyiler nimet içindedirler. Kötüler de cehennemdedirler. Ceza günü ona girecekler. Onlar o cehennemin gözünden kaçamazlar. Ceza gününün ne olduğunu sen bilir misin? Evet bilir misin nedir acaba o ceza günü? O gün hiç kimsenin başkası için hiçbir şeye sahip olamadığı gündür. O gün buyruk yalnız Allah'ındır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eksik ölçüp tartanların bay haline. Onlar insanlardan kendilerine bir şey aldıkları zaman tam ölçerler. Kendileri başkalarına bir şey ölçtükleri veya tarttıkları zaman Eksik ölçer ve tartarlar. Onlar büyük bir gün için tekrar diriltileceklerini zannetmiyorlar mı? Öyle bir gün ki insanlar o gün Rablerinin huzurunda divan duracaklar. Hayır hayır kötülerin yazısı muhakkak dir. Bildin mi sen sicciğin nedir? Yazılmış bir kitaptır o. Vay haline yalanlayanların o gün. Onlar ceza gününü yalanlayanlardır. Onu ancak sınırı aşan ve günaha düşkün olanlar yalanlar. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman eskilerin masalları der. Hayır hayır öyle değil. Aksine onların kazandığı günahlar kalplerinin üzerine pas olmuştur. Hayır hayır. Doğrusu onlar o gün Rablerini görmekten mahrumdurlar. Sonra onlar muhakkak cehenneme girecekler. Sonra da onlara, işte bu yalanlayıp durduğunuz şeydir denilecek. Hayır, hayır, iyilerin yazısı muhakkak illiyindedir. Bildin mi sen illiyin nedir? Yazılmış bir kitaptır o. Allah'a yaklaştırılmış melekler ona tanık olurlar. Haberiniz olsun ki iyiler nimet içindedir. Tahtlar üzerinde etrafa bakarlar. Yüzlerinde nimet ve mutluluğun sevincini görürsün. Onlara damgalı, saf bir içki sunulur. Onun sonu misktir. İşte ona imrensin artık imrenenler. Karışımı tesnimdendir. En üstün cennet şarabındandır. Allah'a yakın olanların içecekleri bir kaynaktır o. Doğrusu o suç işleyenler, İnananlara gülüyorlardı. Onlara uğradıkları vakit birbirlerine göz kırpıyorlardı. Evlerine döndükleri zaman zevklenerek dönüyorlardı. Müminleri gördükleri vakit işte bunlar sapıklar diyorlardı. Oysa onlar müminler üzerine bekçi olarak gönderilmemişlerdi. İşte bugün de inananlar kafirlere gülecek. Koltuklar üzerinde etrafa bakacaklar. Nasıl? kafirler yaptıklarının cezasını buldular mı? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, gök yarıldığı, Rabbini dinleyip, kendisine yaraşır şekilde boyun eğdiği vakit, yer uzatılıp düzlendiği, içinde ne varsa attığı ve tamamen boşaldığı, ve Rabbini dinleyip, kendisine yaraşır şekilde boyun eğdiği vakit, Ey insan, kuşkusuz sen Rabbine doğru çaba üstüne çaba sarf etmektesin. Nihayet ona varacaksın. O vakit kitabı sağ eline verilen, kolay bir hesapla hesaba çekilecek Ve sevinçli olarak ailesine dönecektir. Ama kitabı arkasından verilen, yetiş ey ölüm diye bağıracak ve Alevli ateşe girecektir. Çünkü o ailesi içinde sevinçliydi. Hiç Rabbine dönmeyeceğini sanmıştı. Hayır, Rabbi onu görmekteydi. Şimdi yemin ederim o şafağa, Geceye ve içinde barındırdığı şeylere, Derlendiği zaman o aya, Ki siz elbette halden hale geçeceksiniz. Böyleyken onlar neden acaba iman etmezler? Karşılarında Kur'an okunduğu vakit secde etmezler. Aksine onan körler yalanlıyorlar. Oysa Allah içlerinde sakladıklarını biliyor. Onun için onlara elem verici bir azabı müjdele. Ancak iman edip iyi ameller işleyenler başkadır. Onlara tükenmez bir ecir vardır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Burçlar sahibi gökyüzüne, vade olunan o güne, şahitlik edene ve edilene andolsun ki oldu o hendeyin sahipleri. O çıralı ateşin, hani o ateşin başına oturmuşlar, müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Müminlere kızmalarının sebebi de onların yalnız çok güçlü ve övgiye layık olan Allah'a iman etmeleriydi. O Allah ki göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur ve Allah her şeye şahittir. İnanan erkek ve kadınlara işkence yapıp, sonra da tövbe etmeyenlere cehennem azabı ve yangın azabı vardır. İnanan ve iyi amel yapanlar için de altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş odur. Kuşkusuz Rabbinin yakalaması serttir. Yoktan o yaratır ve tekrar o diriltir. Bununla beraber çok bağışlayandır, çok sevendir. Arşın sahibidir, yücedir, dilediğini yapandır. O orduların kıssası sana geldi mi? Yani Firavun ve Semudun. Fakat o inkarcılar hala bir yalanlama içinde. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Hayır, o şerefli bir Kur'andır. Levh-i mahfuzdadır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun o göğe ve Tarık'a. Tarık nedir bildin mi? O karanlığı delen yıldızdır. Hiçbir nefis yoktur ki başında bir denetleyici bulunmasın. Onun için insan neden yaratıldığına bir baksın. Atılan bir sudan yaratıldı. O su erkeğin sülbüyle kadının göğüs kemikleri arasından çıkar. Elbette Allah'ın onu döndürmeye gücü yeter. O gün bütün sırlar yoklanıp meydana çıkarılır. İnsanın o gün ne bir gücü vardır... Ne de bir yardımcısı. Andolsun o dönüşlü göğe. O yarılıp çatlayan yere. Kuşkusuz Kur'an uyarıcı bir sözdür. O asla bir şaka değildir. Haberin olsun ki kafirler hep hile kuruyorlar. Ben de hilelerine karşılık veririm. Onun için sen kafirlere mühlet ver. Onlara az bir zaman tanı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinin yüce adını tesbih et. Yaratıp düzene koyan O'dur. Takdir edip hidayeti gösteren O'dur. otla çıkaran, sonra da onu karamsı bir sel köpüğü haline getiren O'dur. Bundan böyle sana Kur'an'ı okutacağız da unutmayacaksın. Yalnız Allah'ın dilediği başkadır. Çünkü O açığı da bilir, gizliyi de. Seni en kolay yola muvaffak kılacağız. Onun için öğüt ver, eğer öğüt fayda verirse. Saygısı olan öğüt alacaktır. Pek bedbaht olan da ondan kaçınacaktır. O ki en büyük ateşe girecektir. Sonra ne ölecek onda ne de hayat bulacaktır. Doğrusu felaha ermiştir temizlenen, Rabbinin adını anıp namazı kılan, fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Kuşkusuz bu ilk sahifelerde vardır, İbrahim ve Musa'nın sahifelerinde. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O her şeyi kuşatacak olan kıyametin haberi sana geldi mi? Yüzler var ki o gün eğilmiş zillete düşmüştür. Çalışmış yorulmuştur. Onlar kızışmış bir ateşe girer. Onlara kızgın bir kaynaktan su verilir. Onlar için kuru bir dikenden başka yiyecek de yoktur. O da nebesler, nebesler. Ne de açlığı giderir Yüzler de var ki O gün nimetle mutludur Yaptığından Hoşnuttur Yüksek bir cennettedir Orada boş bir söz işitmez. Orada akan bir kaynak Yükseltilmiş divanlar Konulmuş kadehler Dizilmiş koltuklar Yastıklar serilmiş halılar Vardır Bakmıyorlar mı o debelere ''Nasıl yaratılmış? Göğe bakmıyorlar mı nasıl yükseltilmiş? Bakmıyorlar mı dağlara nasıl dikilmiş? Yere bakmıyorlar mı nasıl yayılmış? Haydi öğüt ver, sen şimdi sırf bir öğütçüsün. Onların üzerinde bir zorba değilsin. Ancak kim yüz çevirir ve kafir olursa Allah ona en büyük azapla azap edecek.'' Kuşkusuz onlar döne dolaşa bize gelecekler. Sonra da bize hesap verecekler. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla, andolsun fecre, on geceye, zilhicce ayının ilk on gecesine, çifte ve teke gitmekte olan geceye nasıl bunlarda bir akıl sahibi için? Yemin var değil mi? Görmedin mi Rabbin ne yaptı ad kavmine? Sütunlar sahibi İrem'e, ki ülkeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı. Vadide kayaları yontan Semud kavmine, Kazıklar sahibi güçlü kuvvetli Firavun'a, Bunlar ülkelerde azmışlardı. Oralarda çok bozgunculuk yapmışlardı. Bu yüzden Rabb'in onların üstüne azap kamçası yağdırdı. Kuşkusuz Rabb'in her an gözetlemededir. Ama insan her ne zaman Rabb'i onu sınayıp da ikramda bulunur nimet verirse Rabb'im bana ikram etti der. Ama her ne zaman da sınayıp rızkını daraltırsa o vakitte. Rabbim beni zillete düşürdü der. Hayır hayır. Doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Birbirinizi yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz. Oysa mirası öyle bir yiyorsunuz ki haram helal gözetmeden. Malı öyle bir seviyorsunuz ki yığımacasına. Hayır hayır. Yer birbiri ardınca sarsılıp dümdüz olduğu zaman, Rabbinin emri gelip melekler sıra sıra dizildiği zaman, ki cehennem de o gün getirilmiştir. İşte o gün insan anlar, fakat bu anlamanın ona ne yararı var? Keşke hayatım için bir şeyler yapıp gönderseydim der. Artık o gün... Allah'ın edeceği azabı kimse edemez. Onun vuracağı ba kimse vuramaz. Ey Rabbine itaat edip huzura eren nefis. Hem hoşnut edici hem de hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön. Kullarımın arasına gir, cennetime gir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. And bu beldeye ki sen bu beldede oturmaktasın. Ve and baba ve çocuğuna. Biz insanı gerçekten bir sıkıntı içinde yarattık. İnsan kendisine karşı kimse güç yetiremez mi sanıyor? Ben... ''Yığın yığın mal yok ettim.'' diyor. Kendisini bir gören olmadı mı sanıyor? Biz ona iki göz vermedik mi? Bir dil ve iki dudak. Ona iki yolu gösterdik. Fakat o, o sarp yokuşa göğüs veremedi. Bildin mi sen o sarp yokuş nedir? Köle azat etmek... Veya salgın bir kıtlık gününde yemek yedirmektir. Yakınlığı olan bir yetime veya hiçbir şeyi olmayan yoksula. Sonra da iman edip de sabrı tavsiye eden ve merhamet tavsiye edenlerden olmaktır. İşte bunlar amel defterleri sağlarından verilenlerdir. Ayetlerimizi tanımayanlarsa... Onlardır işte amel defterleri sollarından verilenler. Onların üzerlerine bir ateş bastırılıp kapıları kapanacaktır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Güneş'e ve onun parıltısına, Güneş'in ardından gelen aya, Güneş'i açıp ortaya çıkaran gündüze, onu örten geceye, Göğe ve onu bina edene, Yere ve onu döşeyene, Nefse ve onu biçimlendirene, Sonra da ona kötülük ve takva kabiliyetini verene yemin olsun ki, Elbette nefsini temizleyip parlatan kurtulmuştur. Onu kirletip gömen de ziyan etmiştir. Semud, azgınlığıyla hakkı yalanladı. En azgınları ileri atılınca Allah'ın Resulü Salih Peygamber onlara, Allah'ın debesini ve onun su nöbetini gözetin demişti. Fakat onlar peygamberi yalanlayıp debeyi kestiler. Rableri de günahlarını başlarına geçiriverdi de orayı dümdüz etti. Öyle ya, Allah bu işin sonundan korkacak değil ya. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Örtü zaman geceye, açıldığı zaman gündüze erkeği ve dişi yaratanı andolsun ki gerçekten sizin işiniz başka başkadır. Bundan böyle her kim malını hayır için verir ve korunursa ve en güzel olanı doğrularsa biz onu en kolay yola muvaffak kılacağız. Kim de cimrilik eder ve kendini hiçbir şeye ihtiyacı kalmamış görür ve en güzeli de yalanlarsa onu da en zor yola hazırlarız. Çukura yuvalandığı zaman malı onu kurtaramayacak. Doğrusu Yolu göstermek muhakkak bize aittir. Kuşkusuz ahirette dünya da bizimdir. Ben sizi köpürdükçe köpüren bir ateşe karşı uyardım. Ona ancak en azgın olan girer. Öyle azgın ki yalanlamış ve sırtını dönmüştür. En çok korunansa ondan uzaklaştırılacaktır. O ki... Allah yolunda malını verir, temizlenir. Onun yanında başka bir kimse için karşılığı verilecek hiçbir nimet yoktur. O ancak yüce Rabbinin rızasını aramak için verir. Elbette yakında kendisi de hoşnut olacaktır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla andolsun kuşluk vaktine ve sakinleştiği zaman geceye ki Rabbin seni bırakmadı ve darılmadı. Ahiret senin için dünyadan iyi olacaktır. Rabbin sana verecek ve sen hoşnut olacaksın. O seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yol bilmez bulup yola iletmedi mi? Seni yoksul bulup zengin etmedi mi? Öyleyse Sakın yetimi ezme. Dilenciyi de azarlama. Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz senin mutluluğun için göğsünü açmadık mı? Senden yükünü indirmedik mi? O senin sırtını ezen yükü. Senin şanını yüceltmedik mi? Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet, zorlukla beraber bir kolaylık vardır. O halde, boş kaldın mı yine kalk, başka bir iş ve ibadetle yorul, ancak Rabbine yönel. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Tine ve Zeytuna, Sina Dağı'na, ve bu güvenli beldeye andolsun olsun ki, biz insanı en güzel biçimde yarattık. Sonra da çevirdik, aşağıların aşağısına attık. Ancak iman edip iyi işler yapanlar başka. Onlar için kesintisiz bir ecir vardır. O halde sana dini ne yalanlatır? Allah, hakimlerin hakimi değil mi? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yaratan Rabbinin adıyla oku O insanı bir alakadan, embriyodan yarattı Oku, Rabbin sonsuz kerem sahibidir O Rab ki kalemle yazmayı öğretti İnsana bilmediği şeyleri öğretti Hayır, doğrusu kafir insan azgınlık eder Kendisinin muhtaç olmadığını zannettiği için muhakkak ki dönüş mutlaka Rabbi nedir? Namaz kıldığı zaman bir kulu engelleyeni gördün mü? Gördün mü ne dersin ya o kul doğru yolda olur veya kötülüklerden sakınmayı emrederse? Gördün mü ya bu adam hakkı yalanlar yüz çevirirse? O adam Allah'ın kendini gördüğünü hiç bilmiyor mu? Hayır, hayır. Eğer o bu davranışından vazgeçmezse, andolsun ki biz onu perçeminden, o günahkar ve yalancı perçeminden tutup cehenneme sürükleriz. O zaman o taraftarlarını yardıma çağırsın, biz de zebanileri çağıracağız. hayır. Sakın ona boyun eğme. Allah'a secde et ve yaklaş. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh Cebrail o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler. O gece tan yeri ağarıncaya kadar süren bir selamettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitap ehlinden ve müşriklerden hakkı tanımayanlar, Kendilerine açık delil gelinceye kadar, inkarlarından ayrılacak değillerdi. Bu delil tertemiz sayfaları okuyan, Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir. O sayfalarda en doğru hükümler vardır. Kitap ehli ancak kendilerine apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler. Halbuki onlar dini sadece Allah'a tahsis ederek, Allah'ı birleyerek, ancak Allah'a ibadet etmekle, namazı kılmakla ve zekatı vermekle emrolunmuşlardır. İşte dost doğru din budur. Kafirler gerek kitap ehlinden olsun, gerek puta tapanlardan olsun, muhakkak cehennem ateşindedirler. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Onlar insanların en şerlileridir. İnanan ve güzel amel işleyenler de insanların en hayırlılarıdır. Rableri katında onların mükafatı, atlarından ırmaklar akan adn cennetleridir. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat, Rabbine saygı gösterene mahsustur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yer o yaman sarsıntıyla sarsıldığı, yer içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı ve insan ona ne oluyor dediği zaman o gün yer Rabbinin ona vahyetmesiyle haberlerini anlatacaktır. O gün insanlar amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek üzere bölük bölük çıkacaklardır. Her kim zerre kadar hayır işlemişse onu görecektir. Her kim de zerre kadar şer işlemişse onu görecektir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O harıl harıl savaşa koşanlara, tırnaklarıyla yerden ateş çıkaranlara Sabahleyin akın edenlere, tozu dumana karıştıranlara, derken bir topluluğun ortasına dalanlara yemin ederim ki, şüphesiz insan Rabbine karşı çok nankördür. Ve kendisi de buna şahittir. Gerçekten o dünya malını çok sevdiği için katıdır. Bilmiyor mu ki kabirlerin içindekiler fırlatılacak, ve sinelerin içindekiler derlenecek. O gün Rableri onların bütün yaptıklarından haberdardır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kari'a çarpacak kıyamet. Nedir o kari'a? Kari'anın ne olduğunu sen bilir misin? O gün insanlar yayılmış pervaneler gibi olurlar. Dağlar atılmış renkli günler gibi olur. O gün kimin tartıları ağır basarsa, o hoşnut olacağı bir hayat içindedir. Kimin tartıları hafif gelirse, onun anası varacağı yeri, sığınacağı durağı da habiyedir, uçurumdur. O uçurumun ne olduğunu sen nereden bileceksin? O Kızgın bir ateştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Çoklukla övünmek sizi kabirlere varıncaya kadar oyaladı. Hayır yakında bileceksiniz. Yine hayır yakında bileceksiniz hatanızı. Hayır eğer kesin bilgiyle bilseniz elbette cehennemi görürsünüz. Sonra yemin olsun ki cehennemi yakın gözüyle göreceksiniz. Sonra yemin olsun ki o gün size verilen her nimetten sorulacaksınız. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra yemin olsun ki insan mutlaka ziyandadır. Ancak iman edenler salih amel İyi işler işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, mal toplayıp onu tekrar tekrar sayan, insanları arkadan çekiştirip kaş göz hareketleriyle alay edenlerin, Hümeze ve Lümeze'nin vay haline. Malının kendisini ebedi yaşatacağını sanır. Hayır, and olsun ki o hutameye, cehenneme atılacaktır. Hutame'nin ne olduğunu bilir misin? O kalplerin içine işleyecek. Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir. Cehennemlikler, Dikilmiş direklere bağlı oldukları halde, o ateşin kapıları üzerlerine kapatılacaktır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmedin mi Rabbin fil sahiplerine ne yaptı? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine sürü sürü kuşlar gönderdi. Onlara çamurdan sertleşmiş taşlar atıyorlardı ve onları yenilmiş ekin yaprağı gibi yaptı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kureyş'in ilafı, güven ve barış antlaşmalarından faydalanmalarını sağlamak için, kış ve yaz seferlerinde faydalandıkları antlaşmaların kadrini bilmiş olmaları için, bu beyt, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. O, kendilerini açlıktan kurtararak beslemiştir. Ve her tehlikeye karşı onlara emniyet vermiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlayanı gördün mü? İşte o öksüzü iter kakar, yoksulu doyurmaya öne yak olmaz. Vay haline o namaz kılanların ki, Kıldıkları namazın değerini aldırış etmezler. Gösteriş yaparlar onlar, Ve yardımlı sakınırlar, Zekatı vermezler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Muhakkak biz sana kevseri verdik, Öyleyse, Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Muhakkak ki sonu nesli kesik olan sana buz edendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla de ki ey kafirler sizin taptıklarınıza ben tapmam. Siz de benim taptığıma tapıcılar değilsiniz. Ben asla sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde ve insanların dalga dalga Allah'ın dinine girdiklerini gördüğünde Rabbini överek tesbih et. Ondan bağışlanmanı dile. Çünkü o, tövbeleri çok kabul edendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Ebu Leheb'in elleri kurusun. Yok olsun o. Zaten yok oldu ya. Ne malı ne de kazandığı onu kurtaramadı. O alevli bir ateşe girecektir. Karısı da odun hamalı olarak, Onunla beraber girecektir. Boynunda da hurma lifinden bir ip olacaktır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, o Allah bir tektir. Allah eksiksiz, samettir. Bütün varlıklar ona muhtaç, fakat o hiçbir şeye muhtaç değildir. Doğurmadı ve doğurulmadı. O'na bir denkte de olmadı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, De ki, ben ağaran sabahın Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, Ve düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden, Ve haset ettiği zaman hasetçilerin şerrinden. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım ben insanların Rabbine, insanların hükümdarına, insanların ilahına. O sinsi vesvesecinin şerrinden. O ki, insanların göğüslerine vesveseler fısıldar. Gerek cinlerden, gerek ...insanlardan...